25. Özellik Savaş Sonrası ilahi Terbiye Hakikatte ilahi terbiye hiçbir zaman kesintiye uğramamıştı. Cihatta da, seferde de, otururken de, kalkarken de bu terbiye devam ediyordu. Ümmetin binasını tamamlamak için Kur'an-ı Kerim inmeye devam ediyordu. Nebi Aleyhisselam eğiticilerin imamıydı. Allah'ın nizamına tam olarak uyum sağlaması için insanların nefislerini terbiye ediyordu. Bu çizgi, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı boyunca hiçbir zaman kesintiye uğramamıştı. Bu merhale boyunca verilen ilahi terbiyeyi bütün hatlarıyla birlikte tafsilatlı olarak vermemiz zor olacağından, Allahü Teala'nın kitabından bazı örnekler vermeyi yeterli bulacağız. Evet, Kur'an-ı Kerim, her muharekeden sonra nefisleri tedavi ediyor ve çoğu zaman kişilerin savaştaki durumlarına göre Kur'an-ı Kerim'in beyanı çeşitleniyor ve değişiyordu. Bedir ve Enfal Suresi Savaş sonrasındaki bu Rabbani beyanın işaretlerini bizlere takdim etmesi için sözü Şehit İmam Seyyid Kutub'a bırakıyoruz. Enfal Suresi bu savaşta yani Bedir Savaşı'nda nazil oldu. Bu sure nazil olurken savaşın zahiri vakalarıyla ve onun gerisinde tedbir sahibi kudretin fiiliyle haşır neşir oluyordu. Savaştaki olaylar üzerinde Allah'ın kudret ve tedbirini açıklıyordu. Sonra da onun arkasında yatan beşeri tarihin seyir çizgisini bütünüyle açıklığa kavuşturuyordu. Ve bütün bunlardan söz ederken Kur'an'ın o mucizelerle dolu üslubu ve eşsiz lisanıyla konuşuyordu. Bizzat Bedir Savaşı'nda meydana gelmiş olan bir hadise, bu surenin seyir çizgisine ışık tutmaktadır. Hadise İbn-i İshak'ın Ubade İbn-i Samit'ten rivayet ettiğine göre şöyle. Ubade radıyallahu anh diyor ki, Bu sure bizim hakkımızda Bedir ashabı hakkında ganimet dolayısıyla ihtilafa düşüp, o yüzden ahlakımızın bozulduğu bir anda nazil olmuştur. Durumumuz bu şekilde olduğu için Allah, ganimeti bizim elimizden aldı ve onu Resulullah Aleyhisselam'a verdi. O da bu ganimeti eşit oranlara bölerek pay etti. Evet, bu hadise Enfal suresinin başlarına ve seyir çizgisine ışık tutmaktadır. Gerçekten de onlar kıyamet gününe kadar beşeri tarihin akışında bir ayrılık günü olan bir vakanın az ve basit ganimetleri uğrunda ihtilafa düşmüşlerdi. Doğrusu Allahü Teala Onlara ve onlardan sonra gelecek olan bütün beşeriyete çok büyük meseleleri öğretmek istedi. Başlangıç olarak bu vakanın onların ihtilafa düştükleri ganimet meselesinde çok daha büyük bir hadise olduğunu belirtmek istiyordu. Bu yüzden vakanın cereyan ettiği güne iki topluluğun karşılaştığı gün Furkan günü yani hak ve batılın ayrıldığı gün adını verdi. Diğer bir yandan da bu büyük hadisenin her hareket ve adımda Allah'ın tebliği ve takdiriyle tamamlandığını, her adım ve her hareketin arkasında Allahü Teala'nın gerçekleştirmek istediği bir durumun olduğunu, kendilerinin bu zaferin gerçekleşmesinde ve bu zaferin gerçekleşmesiyle oluşan büyük meselelerde hiçbir tedbir ve kudretinin ağırlık unsuru olmadığını, gerek o basit ganimetlerin, gerekse savaşın büyük etkilerinin bütünüyle Allah'ın fiili ve tedbiriyle vuku bulduğunu, onları sadece kendi fazlı keremiyle güzel bir imtihandan geçirdiğini onlara öğretmek istiyordu. Ayrıca kendi nefisleri için istemiş oldukları sadece ticaret kervanını elde etmekle Allahü Teala'nın hem kendileri hem de bütün beşeriyet için irade buyurduğu kervanı kaçırmaları ve düşman kalabalığıyla karşılaşma arasındaki farkın derecesini onlara göstermek istiyordu. Onlara, kendi gözleriyle, kendi iradeleriyle Allah'ın iradesi arasındaki büyük farkı bizzat göstermek istiyordu. Müminlerin katıldıkları her savaş, Allah'ın dilemesi ve tedbiriyle meydana gelmektedir. O'nun komutası, tevcihatı, mededi, yardımı, fiili ve kudretiyle O'nun yolunda ve O'nun için cereyan etmektedir. İşte bunun için Sure-i ile içerisinde, ''Bu savaşlarda sabretme, ileriye doğru gitme, savaşa hazırlanma, savaşta Allah'ın velayetine güvenme, mal ve evlat fitnesi gibi alıkoyucu faktörlerden sakınma, savaşın adabına riayet etme ve insanlar üzerinde diktatörlük kurup gösteriş yapmak için savaşa çıkmama hususunda ayet-i kerimeler ediyor. Ve Resulullah Aleyhisselam müminleri savaşa teşvik etmekle emrolunuyor.'' Savaş meydanında sebat göstermeyi emreden ayetler tekerür ederken, aynı zamanda surenin akışı, itikadi meselelerin aydınlatılmasına ve derinleştirilmesine, bütün durum, hüküm ve tevcihatı hakka terk etmeye dair işaretler gösteriyor. Böylece meseleler boşlukta kalmıyor, aksine o derin, sabit ve açık esas üzerinde toplanıyor. Surenin akışı içerisinde itikadi çizginin yanı sıra, Özellikle bir başka çizgi daha yer alıyor. O da cihat çizgisiyle bu çizginin iman ve hareketle ilgili teorik ve pratik değerinin beyanıdır. Cihat mevzuu bütün şahsi şüphelerden arındırılarak onun kendisine has ulvi özellikleri belirtiliyor. Ve bu noktadan hareket ederek mücahitler, güven, huzur ve üstünlük psikolojisi içerisinde zamanın en son noktasına kadar yayılış imkanı bulabiliyorlar. Son olarak da, daha önceden de belirttiğimiz üzere, inanç esaslarına bağlı İslam cemaatinin münasebetlerini düzenliyor. Gerek harp, gerekse sulh zamanında bu surenin indiği devreye kadar olan diğer cemaatlerle ilgili muamelelerine dair ahkamı, ganimetler ve antlaşmalarla ilgili hususları açıklıyor. Hem o münasebetler hem de bu hükümlerle ilgili olarak asıl gerçekleri vaz ediyor. Surenin ana mevzuunu ve temel hatlarını böylece özetledik. Bu sure ile bütünüyle Bedir Savaşı'nda indiği ve Bedir Savaşı'nı müteakiben geldiği için burada Kur'an'ın İslam cemaatini terbiye etmek ve beşeriyete kumanda etmek için hazırlamaktaki metodunun bir yanını kavrıyoruz. Bir yandan da bu dinin yeryüzünde ve beşer hayatındaki cereyan tarzının gerçek tarafını görüyoruz. Nitekim bu hakikatten sağlam bir düşünce sistemi doğuyor. Gerçekten de Bedir Savaşı, Müslümanların müşrik düşmanlarıyla karşılaştıkları ve onları son derece büyük bir hezimete duçar ettikleri ilk büyük vakadır. Ne var ki Müslümanlar böyle bir gayeye mebni olarak savaşa çıkmış değillerdi. Onlar sadece müminleri yurtlarından çıkarıp mallarına el koyan Kureyş'in ticaret kafilesinin yolunu kesmek için çıkmışlardı fakat Allah'ın iradesi Müslüman topluluğun isteğinden farklı olarak tecelli etti. Hak Teala, düşman kafilesinin ellerinden kurtulmasını, Mekke'de İslam davasını dumura uğratan, hidayet yolunda Resulullah Aleyhisselam'ın peşinden giden ashab-ı kirama, en müthiş işkence, baskı ve eziyetleri yapıp, Resulullah'ı da öldürmek için komptolar hazırlayan Kureyş liderlerinin başkanlık ettiği düşman ordusuyla karşılaşmalarını irade buyurmuştu allah Teala bu vakanın hak ile batıl arasında kesin bir ayrılık olmasını, İslam tarihinin seyir çizgisinde bir ayrılış hattını teşkil etmesini, dolayısıyla da insanlık tarihinin seyir hattını değiştiren bir ayrılış günü olmasını istedi. Bu savaşta insanların kendileri için hayırlı olduklarını sandıkları hususlardaki tedbirleri ve insanların Rabbi olan Allah'ın onların başlangıçta hoşlanmadıkları şeylerden kendileri için hayırlar gözetmesindeki engin ufukları onlara açıklamak istemişti. Ayrıca bu mümin topluluğa zafer ve hezimet etkenlerini öğretmeyi ve ilk anda doğrudan doğruya bu sebeplere başvurmanın gerektiğini belletmeyi irade buyurmuştu. Müslüman topluluk zafer ve hezimetin etkenlerini öğrenince bu etkenleri doğrudan doğruya Rabbi Zülcelal'in huzurunda arar savaş meydanında ve savaş sahneleriyle yüz yüze gelmişken yalnız Yaratanın dostluğuna güvenir. Bütün bunların yanı sıra Sure-i Celî ile önemli ve önemli olduğu kadar da büyük gerçekleri anlatmaya yönelmiş birçok tevcihatı da ihtiva etmektedir. Nitekim savaş ve barış, ganimet ve esirler, antlaşma ve sözleşmeler, zafer ve hezimet düsturlarından çoğunu da içermektedir. Bunların hepsi de itikadi düşünceyi oluşturan ve onu insan enerjisinin ilk ve en büyük motoru haline getiren terbiye edici ve yönlendirici bir üslup içerisinde şekillendirilmiştir. İşte Kur'an'ın hadiseleri sunarken ve onlara yön verirken kullandığı yöntemin özelliği budur. Bu sure, savaş sahneleriyle savaş öncesinde, savaş esnasında ve sonrasında, nefislerde husule gelen hareket ve duygularla ilgili manzaraları içermektedir. Bu canlı sahneler, savaşın olaylarını bütün özellikleriyle, sanki Kur'an'ı okuyan kişi olayı görüyormuşçasına canlandırmakta ve böylece Kur'an okuyucusunun meseleye tamamen adapte olup, olayı bütün derinliğiyle yaşamasını sağlamaktadır. Surenin seyri içerisinde zaman zaman Resulullah Aleyhisselam'ın ve ashabının Mekke'deki yaşantılarından portreler takdim edilmektedir. Yeryüzünde henüz bir azınlık halindelerken ve insanlar tarafından ezilmekten korktukları sıralardaki hayat tablolarına yer verilmektedir. Bundan maksat, Müslümanların zafer esnasında Allah'ın kerem ve ihsanını hatırlamaları ve zafere ulaşınca zaferin ana unsurunun Allah'ın yardımı olduğunu bilmeleridir. Bu arada Resulullah'ın hicretinden önce ve sonraki devrelere ait müşriklerin hayatından da parçalar takdim edilmektedir. Daha önce geçmiş kafirlerin, firavın ve ondan öncekilerin hayatlarından ibretli örnekler sunulmakta ve Allah'ın dostlarını muzaffer kılma, düşmanlarını da yok etme hususundaki değişmez kanununu gerçekleştiren numuneler takdim edilmektedir. Şehit İmam Seyyid Kutup, surenin canlı bir şekilde vasfını bizlere takdim ettiği için, bu Sure-i Kerime'nin vahyinden ve içerisinden aklıma gelen bazı önemli noktaları sergilemekle yetineceğim. 1. Her ümmetin bir marşı vardır. İslam ümmetinin marşı da Enfal Suresidir. Bu sure, zaman ve mekan boyutlarını aşmış, herhangi bir savaşa girmeden önce bütün İslam ordusunun, tek bir sesle okuyacağı bir marş haline gelmiştir. Allah yolunun davetçileri bu sureyi okumakla Allah'tan yardım dilemeli ve Allahü Teala'nın Bedir'de nazil ettiği zafer gibi bir zaferin kendilerine de nasip edilmesi için yakarmalıdırlar. İman birlikleri savaşa girmeden önce kudret ve kuvvetlerinden beri olduklarını, zayıflık ve acizliklerini ilan ederek alemlerin Rabbi olan Allahü u Teala'ya sığınmalıdırlar. Allah, şükredersiniz diye sizi barındırmış, yardımıyla desteklemiş ve temiz şeylerle rızıklandırmıştır. 2. Bu Sure-i Celile'ye Allah'ın en seçkin kullarının yerilmesiyle başlanılmıştır. Evet, yeryüzünün en hayırlı insanları Allahü Teala'nın haklarında istediklerinizi yapın, doğrusu ben sizi mağfiret ettim.'' buyurduğu insanlar kınanıyor. Ve bu kınama o kadar şiddetli ve çetin oluyor ki, imanlarını kaybetmiş olmaktan korkuyorlar. Ey Resulüm! Sana harp ganimetlerine dair soru sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ındır ve peygamberinindir. Müminlerseniz Allah'tan korkun. Aranızdaki münasebetleri düzeltin. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Müminler ancak Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, ayetleri okunduğu zaman imanları artan ve Rablerine güvenenlerdir. Onlar ki namazlarını dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerinde sarf ederler. İşte onlar gerçek müminlerin ta kendileridir. Onlara Rablerinin katında mertebeler, mağfiret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır. 3- Onların kalplerini titrettikten, nefislerinden ve benliklerinden arındırdıktan sonra, bütün bu şiddetli dönüşten sonra, surenin son kısımlarında onlara bizzat kendilerinin gerçek Müslümanlar olduklarını söylüyor. İnanıp hicret edenler, Allah yolunda savaşanlar ve bir de onları barındırıp onlara yardım edenler, işte gerçek müminler onlardır. Onlara mahfiret ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.'' 4. Melekler zaferi gerçekleştirmekten acizdirler. Onlar her zaman Allahü Teala'nın mahiyetine ve iznine muhtaçtırlar. Zaferi gerçekleştiren, yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Hani siz Rabbinizden yardım dilemiştiniz? O da, ben size birbiri peşinden bin melekle yardım ederim diyerek duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu, ancak bir müjde olarak ve kalplerinizin yatışması için yapmıştı. Yardım ancak Allah katındandır. Allah azizdir, hakimdir. Hani Rabbin meleklere şüphesiz ki ben sizinle beraberim şeklinde vahy ediyordu. Öyleyse meleklerin de Allahu Teala tarafından desteklenmeye ve sebat ettirilmeye ihtiyaçları vardır. 5 Allah'a ve onun Rasulüne düşman olanlara karşı melekler ve beşerden oluşan ordusuyla savaşı yöneten Allah Teala'dır. Hani Rabbin meleklere şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Hadi iman edenlere sebat ilham edin diye vahiy ediyordu. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık onların boyunlarını vurun, parmaklarını doğrayın dedi. 6 Savaştaki Müslümanların nefislerinin tedavisi de zaferin büyüklüğü kadar büyüktü. Bu tedavi olmasaydı, zafere ulaşmış olmanın sevinci onları çok büyük hatalara sürükleyebilirdi. Ensari Seleme İbni Sülame radıyallahu anh'in söylemiş olduğu söz de durumun böyle olabileceğine bir örnektir. Savaşa katılmamış olan Müslümanlar, savaştan muzaffer olarak dönen mücahitleri görünce onları tebrik edip kutlamaya başlamışlar, bunun üzerine Seleme radıyallahu anh, ''Niçin bizi kutluyorsunuz? Vallahi karşımızdakiler dişi develere benzeyen acuzlardan başkaları değildi.'' demişti. Bu söz üzerine Resulullah aleyhisselam gülümsemiş ve ''Ey kardeşimin oğlu, onlar güçlü bir topluluktu.'' diyerek onu tatlı bir şekilde uyarmıştı. Bu insanlara bir beyandır. 1- Beyanla hidayet yoluna ermemiz mümin olduğumuza delalet eder. Bu Kur'an, insanlara bir beyan, sakınanlar içinde bir öğüt ve hidayettir. 2. Müminler en üstündürler. İşte bu beyanın ilk fıkralarıdır. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız mutlaka en üstünsünüzdür. 3. Maddi zararların pek önemi yoktur. Eğer siz bir yara aldıysanız şüphesiz o toplulukta benzeri bir yara almıştır. İnsanlar arasında bu günleri bazen lehe, bazen aleyhe döndürür dururuz. 4. zorluk ve imtihan zaruridir. Niçin? Allah'ın inananları belirtmesi için ve içinizden şahitler edinmesi için. Doğrusu Allah zalimleri sevmez. Eğer sevseydi, onlardan şahitler alırdı. Onun için bu imtihan, sadık müminler için bir sevgi imtihanı ve sıkıntısıdır. Allah'ın inananları arıtması, inkar edenleri yok etmesi için. Evet, kiminin arınması, kiminin de yok olup kahrolması için, halis kalple sevenlerle bunu iddia edenlerin ayrılması gerekir. 5- Cihadsız cennet olmaz. Allah, içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? 6. ile gerçek arasında. Andolsun ki ölümle karşılaşmadan önce onu biliyordunuz. İşte onu gözlerinizle bakarak gördünüz. 7. Resulullah Aleyhisselam'ın şahsına değil davaya bağlanmak. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. 8. Zafer dünya nimeti, mağfiretse ahiret nimetidir. Eceli yazılmış olan hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölemez. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. 9. Rabbani kimse gevşeklik ve zaaf nedir bilmez. Nice peygamberlerin yanında Rabbani'lerden yani Rabbe kul olmuşlardan pek çok kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah sabredenleri sever. 10. Rabbani'nin gayesi sebat, zafer ve mağfirettir. Dedikleri ancak şu idi. Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki tutumsuzluğumuzu bize bağışla. Sebatımızı arttır, inkarcı topluluğa karşı bize zafer nasibeyle. Bu yüzden Allah onlara, Dünya nimetini de, ahiret nimetini de fazlasıyla verdi. Allah, işlerini iyi yapanları sever. 11. Kâfirlere itaat, hüsranla sonuçlanır. Ey inananlar! inkar edenlere itaat ederseniz, sizi geriye döndürürler de kayba uğrarsınız. 12. Allah, nusret edenlerin en hayırlısıdır ve bütün yeryüzü ehlinden daha hayırlıdır. Halbuki Mevla'nız Allah'tır. O, nusret edenlerin en hayırlısıdır. 13. Allah tarafından kafirlerin kalplerine korku salınır. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmalarından ötürü inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kadar da kötüdür. 14. Nusret ve zafer gerçekleşiyor. Andolsun ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri biçiyordunuz. 15. Zaferi kaybetmenin sebepleri yılgınlık, buyruk hakkında çekişmek ve dünya sevgisi. Ki içinizden dünyayı isteyenler ve de ahireti isteyenler bulunduğundan, sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra baş kaldırdığınız, verilen buyruk hakkında çekiştiğiniz ve yıldığınız zaman sizi denemek için Allah sizi malubiyete uğrattı. 16. Af ve fazilet Andolsun ki O sizi bağışladı. Allah'ın inananlara nimeti boldur. Eğer Allah'ın affı olmasaydı Müslümanlar yok olur, biterlerdi. Fakat Allah'ın inayeti Müslümanları zorluk ve imtihan anında dahi gözetmektedir. Evet, mümin yılabilir... Mü'min başkaldırabilir ve mü'min dünyayı sevebilir. Eğer bunlardan dolayı cezalandırılırsa, bu Allah'tan bahşedilen büyük bir nimettir. 17. Yapılan hatadan dolayı verilen cezaya üzülülmez. Peygamber arkanızdan sizi çağırırken kimseye bakmadan kaçıyordunuz. Kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah işlediklerinizden haberdardır. 18. Savaşta sebat edenler huzur ve emniyetle mükafatlandırılırlar. Kederden sonra bir takımınıza huzur ve emniyet verecek şekilde hafif bir uyku indirdi. Sonra sanki daha önceden felakete uğramamışlar gibi uykularından kalktılar. 19. İmanları zayıf olanlar sarsıntıya uğrarlar.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 Haklarında ölüm yazılı olan kimseler yine de devrilecekleri yere varırlardı. 20. Savaş iman seviyelerini ortaya çıkarıyor. Bu Allah'ın içinizde olanı denemesi, kalplerinizde olanı arıtması içindir. Allah gönüllerde olanı bilir. 21. Yapılan hatalar kişiyi savaştan kaçmaya kadar götürür. İki topluluğun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirenleri yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan yoldan çıkarmak istemişti. Andolsun ki Allah onları affetti. Allah bağışlayandır, halimdir. Evet. Savaştan yüz çevirmek şeytanın kademeli şekilde sapıttırmasının neticesinde meydana gelmişti yapılan hata ve işlenen masiyetlerin kalpte bıraktığı etki ve imanın zayıflığı neticesinde ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar savaştan yüz çevrilmesine sebep olmuş, fakat sonradan allah Teala fazla keremiyle onları affetmiş ve onları sadece derin bir pişmanlık ve vicdan azabıyla cezalandırmıştır. 22. Kafirler ve münafıklar arasındaki kardeşlik Ey inananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın ki Allah onların kalplerini hasretle yaksın. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah işlediklerinizi görür. Hasret korkuyla münafıkların kalbini yer bitirir. Ölüm korkusuyla onun kalbini eritir. Hayata daha çok bağlanır. İçindeki dünya sevgisi daha da artar. Ölüm nöbetleriyle titrer. 23. Mağfiret ve Allah'ın huzuruna varmak. Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz size Allah'tan, onların topladıklarından hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır. Andolsun ki, ölseniz de, öldürülseniz de Allah katında toplanacaksınız. Evet, Dünya zevklerine ve şehvetlerine kapılarak ölümü kalp yakıcı ve dünya zevklerine hasret çektirici bulan münafıklarla, onu bir zafer narası ve Allah-u Teala'dan mağfiret ve rahmete duçar olunacak bir ümit kapısı gören müminler arasında çok büyük bir fark vardır. 24. Risalenin hudutları rahmet ve yumuşaklık, af ve istiğfar, şura, azimet ve tevekküldür. Allah'ın rahmetinden dolayı ey Muhammed sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iş hakkında onlara danış. Fakat karar verdin mi Allah'a güven. Doğrusu Allah güvenenleri sever. Şehit Seyyid Kutub radıyallahu anh'in dediği gibi Neticeleri çok acı olan bir karşılaşmada temel prensibin yerine oturtulması için muharekenin akabinden şura yapılması ile ilgili ilahi emir geliyor. Ümmet prensibi uygulamaya hazır olduğu müddetçe İslam prensibi uygulamayı ertelemez. Uygulamadaki hatalar ne kadar büyük olursa olsun bu durum söz konusu prensibin ilga edilmesi için yeterli bir gerekçe değildir. Bunu en güzel biçimiyle Resulullah Aleyhisselam'ın prensipleri pratik olarak uygularken ortaya koyduğu davranışlarında görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam kesin olarak kararını aldıktan sonra şuraya dönmeyi tereddüt ve kararsızlık telakki ederek reddetmiştir. Bunu şura prensibini korumak ve müminlerin hareket yönünden felce uğramalarını veya sallantıda kalmalarını önlemek için yapmıştır. 25 Zafer ve Yardım ancak Allah'tandır. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakıverirse ondan başka size kim yardım edecektir? İnananlar yalnızca Allah'a güvensinler. Burada biz iki şey karşısındayız. Ya kafir olup Allah'tan başkasını arayıp ondan yardım bekleyeceğiz ya da mümin olacağız.'' Ve şuna da kesinlikle inanmamız gerekir ki, zafer ve yardımı veren Allah'tır. Yardımsız bırakıveren de Allah'tır. Hiç kimsenin Allah'a karşı gelmeye gücü ve kuvveti yetmez. 26. Hiçbir peygambere haksızlık yapmak yaraşmaz. Komutan ve lider olan kişinin askerlerine örnek olması gerekir. Normalde durum böyleyken, eğer söz konusu olan kişi askerlerinin rahat etmesi için yorulan, onları zengin etmek için fakirliğe katlanan, kendini mahrum edip onlara veren, onların mutluluğu için çaba sarf eden bir peygamber olursa durum nasıl olur? Peygamberin haksızlık yapması kesinlikle mümkün değildir. Bunu ancak yeryüzünün tağutları, zalim sultanları ve devlet adamları yapabilir. Kim haksızlık yaparsa kıyamet günü yaptığı haksızlıkla gelir. Sonra hiç kimseye zulmedilmeksizin, Herkese kazanmış olduğu ödenir. 27. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan kimse gibi olur mu? Bu kimsenin varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varılacak yerdir. Onlar Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Evet, bir değillerdir. 28. 28 karanlıklardan nura. Andolsun ki Allah inananlara ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara kitap ve hikmeti öğreten kendilerinden bir peygamber göndermekle iyilikte bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık sapıklıktaydılar. Hiç şüphe yok ki bu Allahü Teala'nın Risalesi yoluyla beşere yaptığı en büyük iyiliktir. Uçsuz bucaksız bir çölde kaybolmakla Kur'an'ın ışığında doğmak arasında çok ama çok büyük bir fark vardır. 29. Savaş'a dönüş Niçin musibete uğranmıştı? Niçin felaket başa geldi? Hiç şüphe yok ki bunun sebebi nefislerdir. İç alemin derinliklerinde yatanlar ve oradaki zaaftır. Sebep düşmanların çokluğu veya silah üstünlüğü değildir. Nefislerdendir. Başkalarını iki misline uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca, ''Bu neredendir?'' dersiniz. ''Ey Muhammed, de ki, O kendi nefislerinizdendir. Doğrusu Allah her şeye kadirdir.'' 30. Başa gelen bu musibet, safları arındırıp temizlemek içindir. Bu Allah'ın izniyle ve O'nun ilmi ve iradesiyle vuku bulmuştur.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 eğer doğru sözlüyseniz kendinizden ölümü savın. Bu şaşkın, kararsız ve korkak münafıkların, hayatlarını, etlerini ve kanlarını Resulullah Aleyhisselam'ın arkasında Allah yolunda feda edenlerle bir olması nasıl mümkün olabilir? Eğer savaşın ilk bölümünde Müslümanlar zafer kazansalardı, Müslümanların başarısızlığa uğramasını temenni eden bu kararsız ve korkak münafıkların çoğu, Müslümanlardan önce Müslümanların zaferini kutlayıp övüneceklerdi. 31. Şehitlerin makamına gelince o çok büyük bir makamdır. Resulullah Aleyhisselam, Cabir İbni Abdullah ile karşılaştığında ona, ''Ey Cabir, sana babandan bahsedeyim mi?'' diye sordu. Cabir diyor ki, ''Evet bahset ya Resulallah'' dedim. Bunun üzerine Resul Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurdu. Doğrusu Allah hiç kimseyle şifahi olarak konuşmadığı halde babanla konuştu ve ona ey kulum istediğini benden dile buyurdu. O da ya Rabbi beni dünyaya döndürmeni ve ikinci bir kez senin yolunda öldürülmeyi diliyorum dedi. Bunun üzerine Allahü Teala ona ''Bu isteğin hakkında şüphe yok ki onlar oraya dönemeyeceklerdir.'' şeklinde önceden söylediğim bir sözüm vardır. ''Bundan başka bir şey dile.'' buyurdu. O da ''Ya Rabbi, öyleyse dünyadaki kardeşlerimize bizim cennette sağ olduğumuzu, cennet nimetlerinden yiyip nimetlendirildiğimizi haber ver ki cihattan çekinmesinler ve Resulullah Aleyhisselam'dan geri kalmasınlar.'' dedi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti celile-i nazil etti. Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Bilakis Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjde etmek isterler. 32. Tağut'a meydan okumak Allah erleri kendilerini ağırlaştıran yaraları olmasına rağmen İslam ordusuyla birlikte şafakla beraber müşriklerin peşine düşüyordu. Ordunun duygularını ve elemlerini bu ordunun askerlerinden birinin lisanından dinleyelim. Ben ve kardeşim Resulullah Aleyhisselam'la birlikte Uhud Harbi'ne katıldık. Savaştan ikimiz de yaralı olarak dönmüştük. Resulullah Aleyhisselam'ın tellalı, düşmanın peşinden çıkılacak diye çağrıda bulunduğunda kardeşime, Resulullah Aleyhisselam'ın çıktığı bir savaştan geri mi kalacağız dedim. Vallahi binecek hayvanımız dahi yoktu. Yaralarımız da kötüydü. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselam'la beraber sefere çıktık. Benim yaram daha hafifti. Kardeşime gelince yarasının ağırlığından yürüyemez hale gelmiş ve Arkasından gelmekte olan kişi onu taşımış, böylece Müslümanların gittiği yere kadar varmıştık. Allahü Teala'nın yaralı olduğu halde sefere çıkanlar hakkındaki beyanı da şudur. Allah'tan bir nimeti ve bolluğu, kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına koşan müminlerin ecrini, Allah'ın zayi etmediğini müjdelemek isterler. Onlardan, İşlerini iyi yapanların ve Allah'a karşı gelmekten sakınanların büyük ecri vardır. 33. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Müslümanların kökünü kesemeyip, ordusuyla beraber geri dönmek zorunda kalınca, Ebu Süfyan'ın canı boğazına gelmişti ve Muhammed'in ordusu peşlerine düşecek diye korkudan kalbi titriyordu. Bunu engelleyebilmek ve iddia ettikleri zafere leke sürmemek için Abdülkays oğullarının heyetine, ''Eğer onun yani Resulullah'ın yanına varırsanız, ona bizim orduyu topladığımızı ve ashabından geri kalanlarında kökünü kesmek için üzerlerine yürüyüşe geçtiğimizi bildirin.'' dedi. Bu olaydan sonra Kur'an diliyle Allah-u Teala mümin askerlerine şahit oldu. İnsanlar onlara... Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun dediler. Bu ise onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bu yüzden kendilerine bir fenalık dokunmadan Allah'tan nimet ve bollukla geri döndüler. Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük, bol nimet sahibidir. İşte o şeytan, Haberi getiren kişi ancak kendi dostlarını korkutur. İnanmışsanız onlardan korkmayın, benden korkun. 34. Bu Müslüman grup Allah'ın en seçkin kullarıdır. Onlar aldıkları yaralara mağlup düşmüş, acılarla hareket edemez ve yaptıkları fedakarlıklarla ağırlaşmış bir halde olabilirler. Fakat onlar her zaman Allah'ın en seçkin kulları olarak kalacaklardır. Kafirler ne kadar böbürlenip ne kadar azıtsalar da bu yaptıkları Allah'ın mizanında boşa gidecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın müminlere yardımı yeryüzünün üst üste katlandığı gün olacaktır. Allah-u Teala peygamberine şöyle hitap etmektedir. Ey Muhammed! Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlara büyük azap vardır. İmanı inkara değişenler şüphesiz Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Onlara elem verici bir azap vardır. İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Onlara Küçültücü bir azap vardır. 35. Temizi habisten ayırması için. Bu Allahu Teala'nın mümin erleri üzerinde tahakkuk eden sünnetidir. İşte bu söz konusu felaketin özeti ve çağlar boyu süre gelecek ebedi bir dersin kaynağıdır. Allah, inananları sizin durumunuzda bırakacak değildir. Temizi pisten ayıracaktır. Allah size, gaybı bildirecek değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden istediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberine inanın. İnanır ve sakınırsanız, size büyük ecir vardır. Uhud felaketi, bu dersin ve bu felaketin pratik olarak tatbikinden başka bir şey değildir. Bu sünnet, asırlar boyu süre gelmektedir ve sabittir. Sizden önce neler gelip geçmiştir? Yeryüzünde gezin de, Yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakın. Mealindeki ayeti celile ile başlamış ve Allah inananları sizin durumunuzda bırakacak değildir. Temizi pisten ayıracaktır. Allah size gaybı bildirecek değildir. Mealindeki ayeti i celile ile de noktalamıştır. Haşr suresinde Nadir oğullarıyla beraber. Bu surenin Müslümanlar üzerinde çok büyük ve güzel bir yankısı olmuştur. Çünkü nadir oğulları zaferi Uhud, Reci ve Maune gibi peş peşe gelen felaketlerden sonra kazanılan ilk zaferdir. Müslümanların başına ardarda arda gelen felaketlerden sonra Yahudilerin Müslümanlara karşı kinleri daha da büyümüş, düşmanlıklarını açıkça ortaya koymuşlar ve Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek için suikast girişiminde bulunmuşlardı. Onun için bu zafer Müslümanların gönlünü rahatlatmış kanayan yaralarını dindirmiş yahudilerle işbirliği içinde olan münafıkların foyalarını ortaya çıkarmıştır. İşte bu olayın belirgin olan özellikleri şunlardır. 1. Allahü Teala yahudileri kalelerinden çıkarttı. Oysa müminler yahudileri çıkarabileceklerini düşünmüyorlardı. Onlar bu şekilde düşünmekteyken parlak bir zafer gerçekleşti. Yahudilerin evleri kendi elleri ve müminlerin elleriyle yıkılmaya başladı. İşte bu, Allah ve Resulüne karşı gelen ve Allah yolundan alıkoyanları sürgün etmede tecelli eden bir ilahi sünnettir. Kitap ehlinden inkarcı olanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Oysa ey inananlar, çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara beklemedikleri yerden geldi. Kalplerine korku saldı. Evlerini kendi elleriyle ve inananların elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri! Ders alın! Haşrı Suresi 2. Ayet 2. Yahudiler hurmalıklarının kesilip yakılması olayını kullanıp, Muhammed Aleyhisselam'ın insanları kötülükten men ettiği halde, kendisinin kötülük işlediğini konuşur oldular. Durum Müslümanlardan bazılarını şüpheye sokacak dereceye geldi. Bunun üzerine Allahü Teala Müslümanların bunaltısını giderdi. Sonra gerçekleştirilen zaferin müminlerin çabasıyla değil kafirlerin kalplerine korku salınmak suretiyle gerçekleştirildiğini onlara gösterdi. Bunun için ganimetlerin tamamı Rasulullah Aleyhisselam'ındı, yani İslam devletininindi. Bütün bu işler neticede Allah'a kulluk ve Resulullah Aleyhisselam'a itaat esasına dayanmaktaydı. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Sizi neden men ederse ondan geri durun. Allah'tan sakının. Doğrusu Allah'ın cezalandırması çetindir. 3- Müminler ganimetten mahrum edilseler de kulların Rabbi olan Allah'ın övgüsünden mahrum edilmemişlerdi muhacirin, ensar ve kıyamet gününe kadar güzellik ve sadakatle onların yolundan yürüyen herkes bu övgüye dahil edilmişlerdi. Ganimetse fakir müminlere bırakılmıştı. Belki de bu portre tarihte eşine rastlanamaz olan bu neslin övülmesindeki hikmeti bize göstermek içindi. Resulullah Aleyhisselam nadir oğullarının mallarını ganimet aldığında sabit ibn kayse göndererek muhacirin ve ensarı huzuruna çağırdı. Allah-u Teala'ya hamdü senalar ettikten sonra ensarı anarak onların muhacirlere nasıl iyilik ettiklerini, onları evlerinde nasıl misafir edip kendi nefislerine tercih ettiklerini saydı. Sonra onlara, ''Eğer isterseniz allah Teala'nın Beni Nadir'den bize nasip ettiği ganimeti sizinle muhacirler arasında taksim edeyim. Bildiğiniz gibi, Muhacirler sizin evlerinizde oturmakta ve sizin mallarınızda maişetlerini temin etmektedirler. Onun için eğer isterseniz ganimetleri onlara vereyim ve sizin yurtlarınızdan çıksınlar buyurdu. Bunun üzerine Saad İbni Muaz, Ya Resulallah, ganimeti muhacirlere pay edelim fakat eskisi gibi evlerimizde yine kalsınlar dedi. Ensar da razı olup teslimiyet gösterdik Ya Resulallah diye seslendiler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Allah'ım sen ensara ve ensarın çocuklarına rahmet eyle.'' buyurdu ve Allah'ın kendine nasip ettiği savaş ganimetini muhacirler arasında pay etti. Ensardan sadece muhtaç durumda olan iki kişiye ganimetten pay verdi. Bunlar Sehl İbni Huneyf ve Ebu Dücane yani Semmak İbni Harşeydi. Sa'd İbni Muazza'da, İbn Ebi Hukayk'ın kılıcını verdi. Bu kılıç Araplar arasında ünü olan kılıçlardan biriydi. 4. Sonra münafıkların foyası ortaya çıktı. Hainlikleri ve Müslümanlara karşı Nadir oğullarıyla işbirliği yaptıkları keşfedildi. Kalleşlikleri, korkaklıkları, Müslümanlarla yüz yüze mücadele edemeyecek kadar alçak oldukları bütün çirkinliğiyle su yüzüne vurdu. Yahudiler de münafıklar gibidirler. Müslümanlarla ancak surların ve kalelerin arkasından savaşabilirler. Onlar sizinle toplu olarak ancak surla çevrilmiş kasabalar içinde veya duvarlar arkasından savaşı kabul edebilirler. Kendi aralarındaki çekişmeleri serttir. Onları birlik sanırsın. Oysa kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu akletmeyen bir topluluk olmalarındandır. Haşrı Suresi 14. Ayet 5. Sonra surenin son bölümlerinde halis bir akideden bahsediliyor. Yeryüzü ve göklerin Rabbi olan Allahü Teala bütün eksik sıfatlardan tenzih ediliyor. Müminlere kulluklarını en güzel bir vecihle yerine getirmeleri hatırlatılıyor. Münafıklar tevbeye davet ediliyor. Hiç şüphe yok ki bu ayetler inanç ve düşünce yapısını oluşturup Allah'a gerçek anlamıyla bağlı, halis ve sadık kimseler yetiştiriyor. Ahzab suresinde Ahzab ayetleriyle birlikte. Evet, Ahzab yani Hendek gazvesinde Müslümanlara yapılan kuşatma 20 küsur gün sürmüştü. Fakat Müslümanların Yahudilere karşı yaptığı kuşatmayla, Kureyş ve Gatafan müşriklerinin Müslümanlara karşı yaptığı kuşatma arasında çok büyük bir fark vardır. Birincisi, Yahudilerin teslim olup arkalarında müminlere ganimet olarak evlerini ve arazilerini bırakıp aşağılık ve zelil bir şekilde Medine'den çıkarılmalarıyla sonuçlanmıştı. Kureyş ve Gatafa'nın Resulullah Aleyhisselam ve müminleri kuşatmaları ise Kureyş ve Gatafa'nın büyük bir başarısızlığıyla sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim bu savaşın tümünü bir ayetle özetlemiştir. Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini anın. Üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgar ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görüyordu. Ahzab Suresi 9 26. 2. Nimetin hatırlatılmasıyla birlikte o zor ortamı ve Müslümanların üzerine kabus gibi çöken o büyük tehlikeyi de zikretmek gerekiyordu. Müslümanlar Umutsuzluk derecesine yakın bir hale nasıl gelmişlerdi? Onlar size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi. Gözler de dönmüştü, yürekler ağızlara gelmişti. Allah için çeşitli tahminlerde bulunuyordunuz. İşte orada inananlar denenmiş ve çok şiddetli sarsıntıya uğratılmışlardı. 3. Bütün bu sıkıntılardan sonra iyilerle kötülerin belirlenmesi... Münafıkların foyalarının ortaya çıkması ve ''Evlerimiz düşmana açıktır'' gerekçesiyle savaştan nasıl kaçtıklarının belirtilmesi gerekiyordu. Oysa evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. 4. Sonra da Allah'u Teala'ya olan ihlasları ve hak üzere sebatları dolayısıyla müminlere tatlı bir övgü vardır. İnananlardan Allah'a verdiği ahdi yerine getiren adamlar vardır. Bunlardan kimi bu uğurda canını vermiş, kimi de beklemektedir. Ahitlerini hiç değiştirmemişlerdir. 5. Sonra allah Teala müminleri, onlar size yukarınızdan ve aşağınızdan gelmişlerdi. Gözler dönmüştü, yürekler ağızlara gelmişti. Allah için çeşitli tahminlerde bulunuyordunuz merhalesinden. Allah inkar edenleri, kimleriyle geri çevirdi. Bir hayra ulaşamadılar. Savaşta inananlara Allah'ın yardımı yetti. Allah kuvvetli olandır, güçlü olandır. Allah, kitap ehlinden kafirleri destekleyenleri, kalelerinden indirmiş, kalplerine korku salmıştı. Onların kimini öldürüyor, kimini esir alıyordunuz. Onların yerlerini, yurtlarını, mallarını ve ''Henüz ayağınızı dahi basmadığınız yerleri Allah size bıraktı. Allah her şeye kadirdir.'' Ahzab suresinin bu ayetleri, felaket ve sıkıntıların bitmesiyle yeni bir psikolojik hava yayıyor ve Kureyza oğulları Yahudilerinin tamamen yok edilmesiyle başlayan parlak zaferler merhalesinin işaretlerini ortaya koyuyordu. Evet, Kureyza oğullarının yerleri, yurtları ve malları Müslümanların eline geçmişti. İki kuşatma arasında çok büyük bir fark vardı. Beni Kureyza kuşatması, onların kimini öldürüyor, kimini esir alıyordunuzla bitti. Müşriklerin müminleri kuşatması da, Allah inkar edenleri kinleriyle geri çevirdi. Bir hayra ulaşamadılar. Savaşta Allah'ın yardımı inananlara yettiğiyle bitti. Evet, savunma merhalesi bitmiş, hücum merhalesi, yeryüzünde İslam'ın yayılış merhalesi başlamıştı. Dinin varlığını bütünüyle ortaya koyması merhalesi başlamıştı. Bundan böyle biz onların üzerine sefer edeceğiz. Onlar bize sefer edemeyecekler. Yeryüzünde İslam devletini kurma yolunda yolumuzu açarken, yaşanan bütün bu merhaleleri çok iyi anlayıp, Yapımızı ona göre oluşturmaya ne kadar da ihtiyacımız var. Örneği ve uyulması gerekeni çok iyi biliyoruz. Yolu değiştirmeden, attığımız adımları aceleye getirmeden her merhaleye o merhalenin özellikleri çerçevesinde uymalıyız. Yeni merhalenin özelliklerini inşallah gelecek kısımda açıklayacağız. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.